Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür Açık Radyo 94.9'dasınız, Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 0 212 -340 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradio.acikradio.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Niyazi Göçere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün yine Nepal depremi üzerine konuşacağız. Önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız. Arkasından da şu anda stüdyoda birlikte olduğumuz Kadir Ertan'la görüşeceğiz. Gea Arama Kurtarma Takım Lideri Kadir Bey hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk teşekkür ederim. Evet e, telefon hattımız e, bağlıysa daha bağlanmadık herhalde. Evet e, o zaman e, biz hemen e, sizin tecrübelerinize gözlemlerinize geçebiliriz. ...Nepal'i dinleyebiliriz. Şimdi deprem e, ayın 26'sında oldu. 25'inde 25 oldu. Hı hı. Siz bölgeye 26'sında intikal ettiniz. Çok hızlı bir gidiş aslında bu. E, nasıl oldu? E, deprem ayın 25'inde saat yerel saatle 11.55'te evet. gerçekleşti. Deprem gerçekleştikten 5 dakika sonra zaten bizim haberimiz oluyor. Dünyadaki afetleri düzenli olarak izlediğimiz için, takip ettiğimiz için Afet uluslararası bir network'e bağlısınız evet. o zaman. Evet. evet. Ee, i̇zlediğimiz kanallar var afetleri. Deprem olur olmaz zaten haberimiz oldu bizim anında ve katmandu bizim için riskli şehirlerden bir tanesi. Evet. Bundan nasıl haberiniz oluyor? Cep telefonlarınıza bilgi mi düşüyor? Yoksa özel olarak e, internet üzerinden bir şey mi? Evet bazı e, organizasyonlar var e, işte Amerika'dan bunları takip eden gibi. Türkiye'de bunu e, işte şey de yapıyor şu anda. E, sanıyorum Kandilli Rasathanesi de afetler olduğu zaman anında bilgi veren sistemler e, kurmuş evet. durumda. Deprem olur olmaz haberimiz oldu ve Katmandu bizim için riskli şehirlerden biri olduğu için hemen hazırlanmaya başladık. Çünkü 7.8 oldukça büyük şiddette. Evet. deprem e, ve katmandığı için yıkıcı da olabilecek şiddette bir deprem merkezi katmandığı olmamasına rağmen e, merkezi katmandığı olmamasına rağmen bu depremin yıkıcı olabileceğini e, öngördük bir şekilde ve hazırlıklarımıza başladık evet. e, Türk Haviyoları'nın da katmandığı düzenli seferleri olduğu için hemen ilk e, uygun sefer için kendi biletlerimizi de ayarladık e, günde yerimizi. bir kere midir? Ee... bildiğim kadarıyla günde bir defa şu anda evet. günde bir ve defa. tam da ona denk düştünüz Evet, yani o ilk uçakta en azından yer ayırtabildik. E, o, o günde Türk Hava Yolları'nın alanda bir problem olduğu için uçak biraz geç kalktı. Dört, dört buçuk saat rötarlı kalktı ama... Evet, bütün şeyleri etkileyen bir uçak kazası. Daha doğrusu evet. piste inerken e, motoru e, zemine vardı e, sürtünen e, bir e, Türk Hava Yolları uçağı nedeniyle birçok e, uçuş ertelenmişti. Evet. Biz de dört buçuk saat gibi bir rotarla o gece saat de bütün hazırlıklarımızı yapmış on üç kişilik ekibimizle uçağa bindik ve yani 26'sı sabahı oluyor bu 26'sı sabahı bir gibi evet bir gibi saat bir evet. gibi hareket ettik evet, gece yarısı gece yarısı ee, ve aramızda da iki buçuk saatlik bir fark saat farkı var Nepal'le yaklaşık olarak 26'sı günü sabahı oraya ulaşmış olduk. Ee, Bizimle birlikte uçakta Türkiye'den giden başka ekipler de vardı. Havalimanına iner inmez şöyle bir şey yaşadık. Katmandu Havalimanı'nda işte vize Bankosu'nun önüne geldiğimiz anda 6.7 şiddetinde bir artçı evet. gerçekleşti. Büyük artçı. Hemen büyük, art, büyük bir artçı gerçekleşti. Ve bütün hava, havalimanı personeli bir anda kaçtı dışarıya. Havalimanını boşalttılar. Biz kendi konteynerler... Konteyner içerisinden kendi ekipmanlarımızı, kendi malzemelerimizi ve kendimizi seçip ayırıp indirmek zorunda kaldık. Kaldınız. Evet. E, böyle bir durumda. Orada bizi bekleyen araçlara eşyalarımızı hızlıca yükleyip havalimanından ayrıldık. Ve e, Katmandu'nun Stepalia bölgesine doğru hareket ettik. Yıkımın gerçekleştiği birkaç tane büyük bölge var Katmandu'da. E, o bölgelerden bir tanesine ulaştık. E, bizi askeriye... Aldı havalimanından e, ve kendi merkezlerine, Stepalya'daki kendi e, yerleşkelerine götürdü. O yerleşkede bizim operasyon merkezimizi kurduk ve ondan sonraki bir hafta boyunca oradan hareket ettik. Oraya yerleşik olarak kaldık. Gider gitmez hemen kampımızı yerleştirmeden arama çalışmalarına başladık o bölge içerisinde. Bizi, askeriyenimizi yönlendirmesiyle. Kaç kişilik bir ekiptiniz? 13 kişilik bir ekiptik. Hepsi arama kurtarmacı mı? Hepsi arama kurtarmacı, medikal... E, sağlık personelimiz de vardı ekip içerisinde o bölge içerisinde arama çalışmalarına hemen başladık. Evet Okan evet. Hoca telefon attığımızda onu fazla bekletmeyelim hemen e, hocam merhabalar Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Söyledikleriniz birebir çıktı. Çünkü 29'unda gerçekleştirdiğimiz programdaki son sözleriniz... ...biz burada büyük bir artçı bekliyoruz idi. Evet. Ve dün itibariyle de 7.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Ne diyoruz hocam? Bir artçı ee, mıdır bu da? Yani şöyle... Bunun aslında bu kadar büyük bir artçı beklenmiyordu. E, USGS'in, Amerikan Jeoloji e, Kurumu'nun yaptığı bir takım tahminler vardı. Bu tahminler de genellikle daha önce olmuş depremlerdeki artçılara dayanıyordu. Ve bu kadar büyük 7.3 gibi bir e, artçının, 7'nin üzerinde bir artçının olma olasılığını %5'ler civarında veriyorlardı. Ama... Maalesef 7.3'lük bir artçı depremi meydana geldi. Aslında geniş bir bölge yani ana şokla artçı arasında neredeyse 200 kilometreye yakın bir mesafe var. 170-180 kilometre civarları. Genellikle hani bu kadar uzak aralı artçılar pek olağan değildir. Genellikle artçılar ana şokun yakınlarında bir yerlerde olurlar. Ama burası çok büyük bir fay zonu iki büyük kıtanın bir araya geldiği bir yer ve sadece tek bir fay değil bir sürü faylardan oluşan bir zon halinde o nedenle kırılan bir fayın etrafında hele de 7.8 gibi büyük bir güçle kırılan bir fayın etrafında elbette ki başka fayların da aynı zon içerisinde olanların kırılma olasılıkları var bu belki de tek başına bir artçı değil. Ama ozon içerisindeki bir başka fayın önceki tarafından tetiklenmesi sonucu oluşmuş bir kırılma da olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki detaylı çalışmalar yapılınca ancak bunlar ortaya çıkacaktır. Evet, yüzeye de çok yakın değil mi hocam? 18. Evet, oldukça yakın. O nedenle de elbette ki yüzeyde yarattığı şiddete bakıldığında oldukça fazla, oldukça büyük bir hızla sarsmış ve 25 e, Nisan depremindeki e, hasar görmüş yapılarda özellikle bu depremin yıkımı büyük olduğu görülüyor. Son benim elde ettiğim bilgilere göre 68 ölü, e, bunların 17'si Hint e, tarafında, Hindistan tarafından, Nepal'in, Nepal'in bir tanesi Çin'de, Tibet'in kuzeyinde ve 1260 da yaralı olduğu söyleniyor. Ancak ulaşılamayan bölgeler ve ç olasılığı olan Everest'in güney yamaçları ve genel Tibet tarafında kuzey yamaçlarında çok ulaşılamayan bölgeler var. Bu sayının belli bir miktarda artması olası maalesef. Evet. şu anda stüdyoda GE arama kurtarma takım lideri Kadir Ertan arkadaşımız var. E, Nepal'e ilk giden ekibin içindeydi e, ve arama kurtarma faaliyetlerinde e, bulundu e, bizde tam yeni başlamıştık e, bütün gözlemlerini e, deneyimlerini aktarıyor bize e, tabi program öncesinde de biraz sohbet etme fırsatı e, bulduk e, ve e, sizin söylediklerinizi çok doğrulayan özellikle e, yapı malzemeleri konusunda bölgenin evet depremselliği konusunda aktardığı birçok bilgi var. Sizinle sohbeti bitirdikten sonra biz sohbetimize devam edeceğiz hocam. Ben i̇yi yayınlar gene. Elbette ki yani orada bu tür çalışmalara katılmak bir insan açısından çok iç ezici bir şey. Yani ben de geçmişte bir sürü depremlere katıldım. Deprem sonrası e, o manzarayı görmek insanın içerisinde gerçekten onurmaz yaraları bırakıyor. Evet. O açıdan da kolaylık diliyorum kendilerine. Evet. Kadir Ertan arkadaşımızın da e, <gülüyor> oldukça enteresan bir e, hayat hikayesi var. Çünkü ailesi Adapazarı depremine uğruyor. E, kendisi o zaman bir lojistik firmasında çalışıyor. O nedenle bölgeye intikal ediyor hem de ailesiyle ilgilenebilmek için sonrasında da arama kurtarma e, ekibine dahil oluyor. Yani depremin e, hayatını değiştiren insanlardan biriyle birlikteyiz şu anda stüdyomuzda. Evet hocam, size çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olunuz. İnşallah yakın zamanda... ...benzer bir gerekçeyle aramayız sizi... ...bir daha, görüş daha görüşmeyiz... <gülüyor> ...hayır sohbet evet. için elbette ki... ...ararız ama... ...bu evet, evet. Deprem... Yani ...gerçekten hani zaman zaman soruyorlar... Ne yapıyorsun? Televizyona çıktın mı? diyorum inşallah çıkmam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani Bizlere konuşması ya da çıkması genellikle çok hayırlı bir nedenle olmuyor. Sağ olmayın, <gülüyor> sağ olmayın hocam. Çok çok teşekkürler. Bizden de iyi yayınlar diliyoruz. Sağ, sağ olun, size olsun. de iyi günler diliyoruz hocam. İyi günler, i̇yi günler, iyi günler. Evet Kadir Bey, bir hemen Kaldığımız yere geri dönelim. Ee, Nepal'e gittiniz. Daha öncesinden e, bağlantıları sağladığınız için hemen karşılandınız. Bu önemli bir avantaj değil mi? Çünkü e... Önemli bir avantaj gerçekten. E, çünkü arama kurtarma ekipleri bir afet olduğunda herhangi bir ülkede önce mutlaka oradan bir davet... Almaya uğraşıyorlar. Evet. Çünkü davet almadan kalkıp gittiğinizde... ...havalimanında takılma riskiniz çok yüksek. Doğru. Mutlaka bir davet almaya çalışıyoruz. O daveti almak için devlet kurumları aradığınızda... ...düşünün afet yaşamış bir ülkede... ...devlet kurumlarında dahi kimseyi bulmanız pek mümkün olamıyor. Kimseye ulaşmanız mümkün olamıyor. O yüzden biz bu tür afet olan ülkelerde... ...ilişkilerimizi, kontaklarımızı daha... ...normal zamanlarda kurmaya çalışıyoruz. Evet. Normal zamanlarda kurduğumuz ilişkilerle temaslarla afet anında çok daha hızlıca hareket etme kabiliyetine sahip olabiliyoruz. Yani şöyle mi davranıyorsunuz? <gülüyor> dünyada hangi kentlerde deprem riski var veya bir büyük afet riski var? O ülkelere ilişkin çalışmalarınızı önceden evet, gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bu çok önemli. Evet. Bu önemli bir deneyim. Evet. Tabii şu anda da hala mesela Latin Amerika'da da ...ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. İşte Nepal'de veya işte bunun gibi... ...başka riskli ülkelerde... Nepal'de, mutlaka... Şili'de... Evet, evet. evet, yani Latin Amerika'da Latin... da temaslar kurmaya çalışıyoruz. Çünkü orası da riskli... ...yerlerden bir tanesi. Doğru. Nepal'deki temaslarımız... ...bize oradaki işte ulaşım... ...konaklama vesaire gibi ilişkileri... ...ilişkilerde bize kolaylık sağladılar. Evet. Bir de oradaki... Davet yazısı beklerken biz o davet yazısını almaya çalışırken zaten Nepal hükümeti uluslararası yardım çağrısı yaptı. Çağrısı yaptı Arama evet. kurtarma ekipleri için uluslararası yardım çağrısı yaptı. Biz bu çağrıyı Birleşmiş Milletler İnsarak sayfasından görünce zaten e, biz hazırdık hareket etmeye. E, malzemelerimiz hazırdı, ekibimiz hazırdı, işte uçak biletlerimiz hazırdı. Dolayısıyla hızlıca hareket edebildik. Biz bu daveti aldıktan sonra yani Birleşmiş Milletler çağrısını gördükten sonra hareket etmeye kalksaydık o geceki uçağa zaten yetişemezdik. Tabii. Dolayısıyla biz hazırlığımızı önceden yaptığımız için uluslararası yardım çağrısı geldiğinde ekibimiz, lojistiğimiz, her şeyimiz hazırdı. Hızlıca intikal edebildik. Evet. Ama şekilde. gittiğinizde hemen birdenbire artçı bir depremle karşılaştınız. Evet. evet. Ve kontuarlarda kimse kalmadı. Bir anda e, havalimanında herkes kaçıştı. Evet. E, Görevlerin hepsi kaçıştı. E, biz kendi malzemelerimizi kendimiz konteynerlardan indirip araçlara yüklemek zorunda kaldık. Ve hızlıca havalimanından ayrıldık. Çünkü biliyorsunuz ki zaten programınızın adı da Altın Saatler. Bizim için ilk 72 saat çok Tabii önemli. Ki, son derece önemli. Son derece önemli. Bölgeye ulaştığımız andan itibaren bizim çabamız olabildiğince hızlı enkazların üzerine çıkmak. Ee, olabildiğince hızlı bölgeye intikal edip nerede e, bir çağrı varsa, nereden yardım talebi varsa orada enkazların üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Kampımızı kurmadan hızlıca bölgeye geçip bölgedeki enkazlarda arama çalışmalarına başladık ve e, o gece ilk çalıştığımız enkazlarda birkaç enkazda arama yaptıktan sonra ilk çalıştığımız bölgede Stapalya bölgesinde ilk kazazedeye ulaştık. Evet. E, ve sabah saat 3 gibi 6 saatlik bir çalışma sonunda e, kazazedeyi enkazdan sağ salim çıkartma e, çıkartabildik. Evet. E, ve enkazlan... Bu da kurtarılanlar arasında e, ilklerden biri bildiğim kadarıyla İlklerden biridir tahmin ediyorum. Evet. E, şu anda en son bildiğim kadarıyla birleşmiş milletlerin yayınladığı raporda kurtarılan kazazedde sayısı canlı çıkartılan kazazedde sayısı 16 olarak evet. verildi. çok verildi. Değil mi? Yani bütün şeylerde böyle oluyor, e, depremlerde böyle oluyor. Ama oldukça düşük, evet. Oran evet. son derece de düşük. Mesela bir, önceki tecrübelerinizle karşılaştırdığınız zaman. Hı. Ee, Nepal örneği sizce nasıl bir örnektir? Şimdi karşılaştırmak bir ne kadar doğru bilmiyorum ama ben Haiti'de de bulundum. Evet. Ee, Haiti'de Haiti son derece çok, zor. Çok zor koşullarda. Çok zor koşullarda çalıştınız ee, orada da. Haiti'de de canlı çıkarılan kazesle sayısı 130-140 arasıydı. Doğru. ]ydi. Evet. O civardaydı. Evet. Ee, ki orada çok daha fazla bir arama kurtarma ekibi vardı. Nepal'de vardı ve Fiyaslandı can da kaybı şey. da çok yüksekti. Çok tabii. yüksekti. Evet. Yani çok tam yüksekti. rakamı hatırlamıyorum ama 100 bin Yok, iki binden fazla. İki evet, bin civarı bir kayıp doğru. vardı. Söz konusuydu. Evet. E, tabii Nepal'de bu kadar az canlı çıkartılmasının sebebi belki de arama kurtarma ekiplerinin bölgeye biraz geç intikal etmiş Öyle mi oldu? Mesela e, siz bölgeye girdiğiniz anda orada karşılaştığınız arama kurtarma ekipleri hangi ülkelerden gelmişti? E, biz 22. saatte bölgeye intikal ettik. Biz gittiğimizde Hint e ekipleri ve Çin ekipleri. Evet, onlar da vardı. sınır ülkeler zaten. Onlar da sınır ülkeler olduğu için doğal olarak bizden çabuk ulaşmışlardı. Evet. Onlar dışında bölgeye ilk ulaşan ekipler biziz. Evet. E bölgeye ilk çıkan ekipte de biziz. Evet, ama e onda da artıları. anladığım kadarıyla bu ön hazırlığınızın e yani rafa koyduğunuz hazırlığın çok büyük bir etkisi var. Kesinlikle. Tabii, i̇kincisi de Hı. çok denk e bir saatli Türk Hava Yolları'nın oraya bir uçuşunun olması. Evet, değil evet, mi? Yani evet. bu iki şey e, belki e, Nepal'e ben e, Türk Hava Yolları e, uçuşlarının ne zaman başladığını bilmiyorum ama e, bir beş sene önce, bir on sene önce e, her gün kalkan bir uçak da belki yoktu. yani Bir sene da. olmadı tahmin ediyorum. Öyle mi? Öyle bir şey yani. Nepal'e evet. her gün düzenli sefer olması çok yeni bir şey aslında. Bir sene olmadı ki ben geçen Eylül ayında Nepal'deydim. Evet. Ee, Nepal'e gitmiştim tekrar. Yıkımdan önce de görme imkanım da oldu. O bölgeleri karşılaştırma fırsatı da bulabildim. Özellikle tarihi alanları, kültür mirasının olduğu alanlar. O konuda da çalışma yaptık biraz. Ondan da bahsedebiliriz. Lütfen. Evet, dakikalarda. Onu soracağım zaten. Bölgede çalışmalara başladıktan sonra ikinci günde de ikinci kazası diye. E, ulaştık. Ulaştınız. ulaştık. E, Yine aynı bölgede değil mi? Bu defa bizi başka bir bölgeye götürdüler. Çünkü e, orada halk canlı ihbarını polis teşkilatına yapıyor. Polis de askeriyeden ekip istiyor. İstiyor. E, çünkü koordinasyonu Nepal'de askeriye yürüttüğü için e, bu depremle ilgili askeriyeden yardım istiyorlar. Ekip talep ediyorlar. Bizim de içinde bulunduğumuz askeri üstteki sorumlular bizi alıp bugün hemen burada ihbar var. Burada işte toplamlar e, Ekip talep ediliyor diye bizi yönlendiriyorlardı. Biz de ona göre ikinci günde bizi büyük bir otobüs terminalinin olduğu bir bölgeye götürdüler. Gongabu isminde bir bölge. Çok büyük bir otobüs terminali var. Ve çevresinde büyük bir yerleşim falan var. Yine burası kat, Katmandu'ya. Katmandu'nun içinde. İçinde. Katmandu'nun evet. içerisinde. Bölgede çok sayıda otel var. Otobüs terminali olması sebebiyle. Ve bir otel enkazında böyle bir ihbar geldiği haberini aldık. Ve oraya gittik O bölgede çalışmalara başladık. ikinci gün saat 13 sularında kazazideye temas kuruduk kazazide ile ve hemen çalışmalara başladık teknik çalışmalara. Yaklaşık 13 saatlik bir çalışma sonunda sabah saat 2 gibi e, kazazideyi canlı olarak çıkartabildik. Evet. E, bir şey soracağım. Şimdi bu tabi ki e, ihbarlarda canlı olduğuna dair, e, yıkıntıların altında canlı olduğuna dair ihbarlarda çok yanıltıcı bilgiler de gelebiliyor sizin Nepal örneğiniz bu anlamda nasıldır? Yani gelen bilgiler çünkü sonuç olarak kurtardığınız iki şey var. Ama onun dışında da çalışma yaptığınız alanlar olabilir. İsabeti açısından soruyorum gelen bilgilerin kalitesi nasıldı? Türkiye'de yaşadığımız gibi. Diyelim Aynen. Yani işte Hı. enkaz altından SMS mesajı geliyor enkaz altından telefonla aradılar ne bileyim işte komşuları duymuş veya evet. ailesi burada içeride canlı var gibi ihbarlar sürekli olarak geliyordu. Geliyor. 20'den fazla binada arama yaptık biz evet. aslında yani iki enkazda canlı çıkartabildik ama onun dışında. 20'den fazla binada da arama çalışması evet, e, gerçekleşti. Merak ettiğim de buydu. Evet. Tabii. Ya, bu tür mesajlar geliyor fakat biz bunların hiçbirisini göz ardı edemeyiz. böyle bir ki, şansımız tabii ki. yok. Bir e, arama ki. kurtarma ekibi olarak bütün ihbarları mutlaka ciddiye alıp değerlendirmek zorundayız. Böyle bir ihbar geldiğinde o enkaza gidiyoruz. E, köpeklerle, teknik ekipmanlarla, e, kendi ekipmanımız gözle, seslen dinle yöntemleriyle gerekli bütün aramaları Yaptıktan sonra emin olarak enkazdan ayrılıyoruz. Evet. Emin olmadan enkazdan ayrılmıyoruz hiçbir zaman. Ne kadar arama yapmak gerekiyorsa bütün imkanları kullanarak arama yapıyoruz. Öyle evet. ayrılıyoruz. Ordunun koordinasyonu açısından bir değerlendirme e, yapmanızı istesem ne diyebilirsiniz? E, gayet iyi koordine ediyorlar. E, biz e, oradaki ikinci günümüzde Genelkurmay Başkanlığı'na gittik e, ve Genelkurmay Başkanı ile görüştük. Evet. E, yaptığımız çalışmalar konusunda bilgi verdik. E, ondan sonra ve kendilerinden de destek istedik. Dolayısıyla kendileri her türlü desteği verdiler bize. E, oradaki çalışmalarda. İhbar gelen bölgeleri bizim hızlıca ulaşmamız konusunda. Bunu sağladılar. sağladılar. Havaalanından, havaalanından da onlar aldılar Hava alanından da onlar yardımcı oldular. E, ve gittiğimiz bölgelerde çalışmamız için, rahat çalışabilmemiz için gerekli olan her türlü desteği sağladılar. Evet. Şimdi oradaki... E, halk arama kurtarma ekiplerine çok fazla müdahil değil. Arama kurtarma ekiplerinin böyle bir şansı var. Ha, bizim Türkiye'deki gibi değil yani. Türkiye'deki gibi değil. Evet. E, insanlar herkes, tabii, herkes enkazın üzerinde değil. Enkazın evet. üzerinde olabiliyorlar ama arama kurtarma ekibi geldiğinde herkes e, alanı sakince alını boşaltıyor. boşaltıyor ve e, kenardan İzleyebiliyor. Yardım istiyorsanız yardım ediyorlar ama e, sakince kenarıya çekiliyor ve çalışmaya müsaade ediyor. Bu Ekiplerin çok önemli bir şey. Bu büyük avantaj. Evet. Her ne kadar yanımızda etrafta askerler, polisler olsa da hiçbir zaman güvenlikle ilgili bir endişe, bir sıkıntı yaşamadık. Çalışmalarımızı rahatça yapabildik. Askeriyenin ve aynı zamanda polisin de böyle katkısı oldu. Evet. Yapı kalitesi için ne söyleyebilirsiniz? Yapı kalitesi gerçekten çok kötü. Şimdi Katmandu şehrinin dünyada deprem riski altındaki bir numaralı şehir olmasının en büyük sebeplerinden biri bu. Tabi sadece yapı kalitesi değil, insanların bu konudaki bilinci, hükümetin bu konudaki çalışmaları, çabaları, Yaklaşımlar. yaklaşımları vesaire bunların hepsi bir araya geldiğinde Katmandu dünyada deprem riski altındaki bir numaralı şehir. Yapı kalitesi açısından bakacak olursak yapı kalitesinde betonarme yapı çok fazla değil. Şehir merkezinde bazı bölgelerde betonarme yapılar var. Yapılar Onların var. da beton kalitesi gerçekten çok kötü. Biz enkazlar, enkaz üzerinde biraz e, çalışınca betonlarla ilgili çok rahat, e, kolayca kırıldıklarını, parçalandıklarını, defoldukları, ufak olduklarını gördük, bunu gözlemledik. Betonarme olanlar dahi. Betonarme olanlar dahi. Evet. evet. E, yıkılmayan pek çok bina boydan boya çatlamış vaziyette zaten kent merkezinde. Dolayısıyla onların hepsi bundan sonra zaten yıkılacak, temizlenecek. Ki Hiçbiri... deprem merkezine de uzak sayılabilecek bir mesafe var kesinlikle, Katmandu. Kesinlikle, atısından. Yani Bu aslında beklenen Katmandu depremi değil bence. Çünkü evet. Katmandu merkezli değil. Bu olan iki depremde hem 7.8 hem 7.3 artçı bunlar Katmandu'ya çok uzak mesafeler aslında. Beklenen Katmandu depremi olsaydı çok daha büyük bir yıkım olabilirdi kent merkezinde. Kent merkezi dışındaki bölgelerde kırsalda tamamen kerpiç evler var. Biz ilk vardığımızda askeriyeye şunu söyledik. Biz depremin merkezine gidelim orada çalışalım Hı -hı. diye söyledik. Evet. E, ona izin vermediler. Dediler oradaki yapı kalitesi tamamen kerpiç, küçük ve tek katlı evler. Dolayısıyla teknik bir arama yapmak için çok uygun değil. Teknik ekiplerin kent merkezinde kalması gerekiyor dediler. Ve bütün arama kurtarma ekiplerini katmandu merkezde, merkezde aslında yönler. görev verdiler. Kırsal'a giden ekipler tamamen insani yardım amaçlı gitti. Evet. O yüzden bizim gibi teknik ekipleri hep kent merkezinde tuttular ki orada gerçekten ihtiyaç var. Doğru vardı. bir tercih mi sizce? Doğru bir tercihti. Biz bunu beşinci, altıncı günde anladık. Çünkü biz arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladıktan sonra afetin beşinci, altıncı günü insani yardım çalışmalarına başladık. Katmandu'nun 7-8 kilometre dışında çok uzak bölgelerde e, bazı köyler var. Hiç ulaşılmamış, yardım görmemiş, kimsenin gitmediği köyler var. Oralara gıda maddesi e, götürmek için bir çalışma başlattık. E, yaklaşık 300 aile için e, yiyecek çuvalları hazırladık, yiyecek malzemeleri hazırladık ve iki gün boyunca... Ama onları buradan giderken götürmediniz herhalde değil mi? Buradan götürmedik, e, orada topladık. Tamam. Katmandu'da topladık. Orada satın aldınız. Satın aldık. Evet. Orada satın aldık. Çünkü buradan götürmeye kalksak kargo e, parası ürünün kendisinden Tabii. daha pahalıya Tabii. geliyor. O yüzden bölgeden topladık. E, 300 aile için yiyecek çuvalları hazırladık ve bunları iki bölgede yaklaşık 6 köyde e, çok uzak remote köyler 7-8 kilometre mesafe görünüyor ama 2 saat sürüyor köye ulaşmanız. Neden? E, yol, dağ, yol? Yolları, hmm. dağ yolları dağ yolları tırmanıyor tırmana gidiyorsunuz. İşte daracık yollar Ulaşımı zor ki bazı yerlerde köy evleri, kerpiç evler yolların üzerine yıkıldığı için yollar da kapanmış. Yola yakın yerde yapılmış evler. Evet, evet. evet. yolların etrafında hep evler yolun üzerine yıkılmış ve geçilmesi biraz zor bölgelerdi. O bölgelerde iki gün boyunca 300 aileye yiyecek çuvalları dağıttık. Evet. Oralardaki can kaybı konusunda hiç bilgi toplayabildiniz mi? Oralardaki can kaybı konusunda bize askeriye zaten genel kurmaydaki koordinasyon merkezinde bazı bilgiler vermişti. Oralardaki kayıpların çok fazla olmadığını söylemişlerdi. Evet. Biz de gittiğimizde gerçekten bunu kendi gözlerimizle gördük. Köydeki 60 haneli bir köydeki bütün evler yıkılmış olmasına rağmen sadece 3 can kaybı olduğunu söylediler. Ziyaret ettiğimiz bir köyde. Evet. Çünkü evler kerpiç, çok alçak e, ve küçük evler. Bunlar yıkıldığında bile... Enkaz altından kişiler sağ olarak çıkartılabiliyor. O yüzden can kaybı az. Fakat çok büyük bir yıkım var tabii. Bütün evler yıkılmış köylerin pek çoğunda. İnsanlar tamamen dışarıda, açıkta. Ve bu sene yağmur mevsiminin de erken geldiğini söylüyorlar. Dolayısıyla yağmur altında herkes şu anda yardım bekliyor orada köylerde. Evet. Böyle bir durum. Bir de e, enteresan bir şey mesela e, Türkiye'de ve bildiğimiz başka depremlerde de özellikle e, iletişim çok ciddi bir problem oluyor. Ama Nepal'de öyle olmadı. Yani e, internetin sürekli açık olduğu ve kullanılabilir olduğunu öğreniyoruz. Tabii elektrik kesintileri vesaire bunları... ...kastetmiyorum. Çünkü siz Tabii. gittiğinizde de herhalde elektrikler... ...kesikti. Şimdi Katmandu'da normal zamanda bile... ...sürekli elektrik yok. zaten. Evet. Yani normal zamanlarda bile... ...günün belli saatlerinde, belli dönemlerde... ...elektrik kesik. Biz oraya gittiğimizde... ...afet zamanında da günün yarısında varsa... ...diğer yarısında yoktu. Zaten. Evet. Kentin büyük bir bölümünde elektrikler kesik. Ama dediğiniz gibi iletişim altyapısı çalışıyordu. Cep telefonları çalışıyordu. internet altyapısı çalışıyordu. Bizim orada temasta olduğumuz e, gönüllüler bize internet altyapısının hızlıca ayağa kaldırılabildiğini söylediler. Evet o ama, da Hindistan üzerinden yani, sağlanmış herhalde. Olabilir çok, onu Çok yakın <gülüyor> olduğu için sınır ülke olduğu için. Olabilir evet. olabilir ama o bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü oradan e, Türkiye'ye anında haber gönderme fırsatımız oldu. Çok çabuk iletişim kurabildik. Evet. E işte fotoğrafları, videoları, bilgileri Hı. hızlıca gönderebildik. E bu Düzenli son derece önemli bu. tabii. Evet. E, bir de biz oradan ayrılmadan Türkiye'den bazı İnsani yardım malzemeleri de getirtme imkanımız oldu. Yani şunlara bunlara ihtiyaç var diye bir liste gönderdik. Buradaki arkadaşlarımız da hızlıca onları toparlayıp. İkinci bize, ekip geldi. İkinci ekip gelirken onlarla birlikte uçakla gönderebildiler. Evet, Böyle toplam bir. kaç yani. kişi oldunuz? Ee, biz 13 kişi gittik. Daha sonra altı kişilik bir köpek ekibi üç köpekle birlikte geldi. Yani 19 kişi 19 artı üç köpek. Evet. Yani. Aynı Bir zamanda onlar oldu. malzemede getirdiler. Evet, evet, ekipman da getirdiler evet. gelirken. İnsani yardım malzemesi getirdiler. Evet, ekipman derken esas olarak ilaç, medikal malzeme mi kastediyoruz? Yoksa işte su tabletleri vesaire? Medikal malzeme de getirdiler. Klor tabletleri evet. getirdiler su temizliği için. Ondan sonra çocuklar için, kadınlar için bazı hijyen malzemeleri getirdiler. getirdiler. Bir de çocuklar için biraz oyuncak Evet. merak ettiğim bir nokta şimdi siz e, çok süratli olarak bölgeye intikal ettiniz. E, tabii ki Türk Hava Yolları'nın uçağını kullandınız. Türk Hava Yolları ile bir anlaşmanız var mı? Bir protokolünüz var mı bu tür konularda size kolaylıklar sağlanması? E... Bir protokolümüz yok ama bu tür afet durumlarında Türk Hava Yolları destek veriyor. Yardımcı evet. oluyor yani evet. ekiplere. E, bu defada bize e, ilave bir 500 kiloluk yük götürme Fırsatı verdiler. Fırsatı verdiler. Evet, Bu da evet. çok önemli. Tabii. O da çok faydalı oldu. Tabii. İşte orada dağıtılacak olan bazı insani yardım malzemeleri veya kendi ekipmanlarımızın götürülmesine faydalı oldu. Çünkü biz küçük bir ekiple bile gitsek yaklaşık bir buçuk tonluk bir ekipmanla tabii, gidiyoruz. Tabii, tabii. Ee, çok doğru. Evet. Bir buçuk ton. Yani. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ee, nefes almamıza yardımcı olur. Ondan sonra programımıza, sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz. E, Programda e, konuğumuz Kadir Ertan, GA Arama Kurtarma takım lideri. E, sohbetimize devam etmeden önce geçen hafta veremediğimiz bir bilgiyi verelim. E, biliyorsunuz her ay İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin e, işçi... İş cinayetlerine ilişkin raporunu veriyoruz. Nisan ayında en az 130 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor rapor. Bir kısa hatırlatma. Ocak ayında 128, Şubat ayında 85, Mart ayında 139, Nisan ayında ise 130 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. İş cinayetlerinde toplam 482 işçi can vermiş durumda. Evet, inşaat yol iş kolunda 40 işçi, tarım orman iş kolunda 27, taşımacılık iş kolunda 19, ticaret büro eğitim sinema iş kolunda 13 emekçi vatandaşımız hayatını kaybetti. Belediye genel işler iş kolunda 8, madencilik 3, metal iş kolunda 3, sağlık sosyal hizmetler iş kolunda 3, Gıda şeker işkolunda iki, petro kimya lastik işkolunda iki işçi vatandaşımız, kimento toprak cam işkolunda iki, konaklama eğlence işkolunda iki, savunma güvenlik işkolunda iki işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. Evet, 108'i işçi memur statüsünde çalışan ücretlilerden 19'u çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden ve Üçü esnaflardan olmak üzere 22'si kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. Gene işçiler en çok trafik servis kazalarında düşme, ezilme, göçük ve diğer nedenlerden dolayı can verdi. 34 işçi trafik servis kazası nedeniyle düşme nedeniyle 27 işçi, ezilme, göçük nedeniyle 23 işçi, patlama, yanma nedeniyle Dört işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. Dokuzu kadın, ikisi çocuk, altısı göçmen işçi. Toplam 130 can Nisan ayında yaşamını yitirdi. Evet, Nisan ayı e, iş cinayetleri raporumuzu da böyle. Evet, Kadir Bey, e, kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şimdi siz... E, ...7-8 günlük bir... E, ...çalışma yürüttünüz orada... E, ...her seferinde olduğu gibi... ...burada da... E, şey ...72 saat geçtikten sonra... E, ...ulaşılan... E, ...canlılar oldu... ...hatta yaşlı bir... E, ...teyze kurtarıldı... E, ...siz kaçıncı gün itibariyle... ...arama kurtarma çalışmalarına... ...son verdiniz... Biz arama kurtarma çalışmalarına yani arama kurtarma ekipleri şu şekilde son veriyor. Orada Birleşmiş Milletler e, her akşam takım liderleri toplantısı evet. düzenliyor. E, biz de her akşam takım liderleri toplantısına katılıp oradan briefing aldık ve kendi notlarımızı da ilettik. Katman Katmandu'yu e, sektör sektör bölüyor Birleşmiş Milletler. A sektöründen başlayıp işte M sektörüne, O sektörüne kadar bir sürü sektörlere ayırıyor ve sektörlere... Sorumlular ve ekipler veriyor. Dolayısıyla her ekip kendi sektörünü %100 tamamladığı zaman her akşam orada briefingte şu kadarını tamamladım diye rapor veriyor. Bütün sektörlerde çalışmalar %100 tamamlandığında insarak e, yani oca arama kurtarma çalışmalarını tamamlıyor. Evet e, ve tamamlandığını da ilan ediyor. Tamamlandığını ilan ediyor. Şu gün itibariyle arama kurtarma çalışmaları bütün sektörlerde %100 tamamlanmıştır diye ilan ediyor. O tarihten sonra biz de arama kurtarma çalışmalarını nihayetlendiriyoruz. Dolayısıyla o çalışmalar bittiğinde biz de artık arama kurtarma çalışmalarını geçip insani yardım çalışmalarına başlıyoruz. Kaçıcı gün bitirdiniz? Ee, beşinci günün akşamı tamamladık. Tamamladınız. Tamamladık evet. biz de. Ee, Birleşmiş Milletler Teşkilatı siz gittiğinizde orada hazır kurulmuş ve çalışıyor muydu? Yoksa zaman içinde mi bu gerçekleşti? Biz gittiğimizde hazır değildi. Evet. Ee, biz çalışmaya başladıktan sonra onlar da geldiler, geldiler. hazırlıklarını yaptılar. Biz de e, bir internet sayfası, insarak e, sayfasından takip ediyoruz. Oradaki organizasyonu dakika dakika, saat saat. Biz de kendi bilgilerimizi oraya düzenli olarak giriyoruz. Orada toplantılar e, açıklanıyor. Artık şu günden itibaren her akşam takım liderleri toplantısı yapılacak, yapılacak diye, diye. diye planlanıyor ve duyuruluyor bütün ekiplere. Biz de o tarihten itibaren çalışmalara katılıp ...oradan hem bilgi alıyoruz... ...Katmandu'nun tamamında çalışmalar nasıl yürüyor... ...hem de kendi bilgilerinizi, kendi bilgilerinizi aktarıyoruz. Evet. Evet. Teşrübelerinizi evet. aktarıyorsunuz. Evet. Evet. İnsani yardım çalışması derken... E, ...Nepal'deki örnekten hareketle... ...neler yaptınız? Bu kapsama giren çalışmalar Hı. nelerdir? E, üç kapsamlı... ...üç aşamalı bir çalışma gerçekleştirdik. E, birincisi... ...az önce bahsettiğim gibi... ...ihtiyacı olan bölgelerde insanlara... ...gıda malzemesi dağıtımı... Evet. ...gıda malzemesi ve su ihtiyaçlarını gidermek için. Yerelden temin ettiniz ve götürdünüz. Lokalde dağıttık evet. ihtiyacı olan bölgelerde. İkincisi e, bizim zaten burada da sürekli olarak 20 yıldır sürdürdüğümüz depremle birlikte yaşam eğitimimiz var. Hmm. E, bu önemli bunu, bunu, evet, bunu evet. konuşalım biraz. E, Nepal'de de e, oradaki yerel e, topluma bu eğitimi nasıl verebiliriz diye e, bir planlama yaptık ve orada yerelde ilişkide olduğumuz e, sivil toplum kuruluşlarıyla kişilerle temasa geçerek Böyle bir organizasyon planladık onlarla birlikte. Sağ olsunlar onlar da çok destek verdiler. Çok istediler böyle bir şeyi. Ve kendileri sosyal medya üzerinden örgütlenip bir gece içerisinde yaklaşık 150 kişilik bir kitleyi toparlayabilirler. evet. Biz de uygun olduğumuz bir saat diliminde bir gece ekibin bir bölümü hepsi gidemedi tabii. Çünkü aynı anda bir toprak kayması için alarm gelmişti. Ekibin bir kısmını ee, operasyon merkezimizde alarm durumunda hazır beklettik. Çünkü başka bir bölgede toprak kayması olmuştu. Fakat ekibin diğer kısmı bu 150 kişilik gruba deprem ile birlikte yaşam eğitimi verdi. Yani, bu nerede? Katmandu'da mı yoksa? Katmandu e, şehir merkezi. Şehir merkezinde. Bir, bir e, yer ayarladılar onlar. Eğitim evet. verilebilecek bir yer ayarladılar. Ve orada iki saatlik bir deprem ile birlikte yaşam eğitimi verdik yerel halka. Dolayısıyla bu eğitimde de e, kendileri depremle ilgili e, neleri yanlış bildiklerini ve doğru davranış biçimlerini biraz olsun e, görme fırsatı buldular. E, kendi bilgilerini ve olması gerekeni kıyaslama karşılaştırma fırsatı buldular. En önemli evet. deprem riski olan e, bir kentten ve ülkeden bahsediyoruz. Evet. E, evet ama evet. E, 2015 yılının neredeyse ortasında siz gidiyorsunuz Hı. ve orada bir eğitim vermek durumunda kalıyorsunuz. Hı. Okan Hoca ile ayın 29'unda yapmış olduğumuz... E, Programda bir depremden bir hafta önce Katmandu'da büyük bir yer bilimleri konferansının yapıldığını ve bu konferansta da Katmandu'daki depremin yakınlığına dikkat çekildiğini yapılması gerekenler evet. üzerine de kararlar alındığını ve bildiri hazırlandığını belirtti. Ama bu iş böyle yani işte bir hafta sonra başlarına geldi. geldi. Evet. Tabii yetkililer işte bu konunun farkındadır, bilincindedir ama bu e, alınması gereken tedbirler ve deprem anında doğru davranış biçimi yerel halka e, indirilememiştir. Evet. Ne yapıyorsunuz? Orada tercüman mı kullandınız? Tercüman kullandık tabii. Bu evet. yerel halktan evet. arkadaşlar yardımcı oldular. Katılımcıların ee, ıı, sosyal durumu ve ıı, eğitim durumu konusunda hiçbir bilgi Alabildiniz mi? Çok eğitimli kişiler de var. var. Yerel halktan insanlar, iş, da, insanlar var. da var. Karışık bir e, kitleydi. Dolayısıyla orada şimdi zaten bir sivil toplum kuruluşu e, ile temasa geçip bu eğitimleri orada nasıl verdirebiliriz yerel halka? Bunların da ileriye dönük planlamasını yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Çünkü yerel halkın bazı şeyleri yanlış e, bildiğini biz de orada fark ettik. Mesela Hı. deprem anında düşündükleri tek şey hızlıca kaçmak. Evet. Evet binalardan kaçmak. Evet, bir çok bir çok insanda olduğu bir gibi. Birçok insanda olduğu evet. gibi. Yani bu bunun doğru davranış olmadığını evet. anlatmaya çalıştık evet. tabii. O Bunu. zaman GA önümüzdeki dönemde tekrar oraya gidecek ve eğitim faaliyeti için gidecek. Doğru mu anlıyorum? Gitmeyi planlıyoruz. Hem insani yardım için şu anda ikinci depremden sonra bölgeden biz evet. yeniden Evet, de onu soracağım tabii. Evet, evet. bölgeden yeniden davet aldık. Dolayısıyla o davet çerçevesinde şimdi bazı malzemeler, ekipmanlar toplamaya çalışıyoruz. Özellikle medikal malzemeler evet. toplamaya çalışıyoruz. Çünkü insani yardım ve medikal bir ekip göndermeyi tekrar planlıyoruz. Bölgede bu ikinci afetin yaşandığı bölgede biraz medikal yardım ve insani yardım yapabilelim evet, diye. Buradan bir çağrı yapabiliriz tabii dinleyicilerimize. İhtiyacınız olan malzemeler konusunda ee, neler söyleyebiliriz? Hemen siz şeye bakacaksınız. Ben hemen. Listenize. E... Bir de tabii GA'nın internet adresini verelim. GA.org.gr adresinden hem operasyonlara ilişkin birçok bilgiye ulaşabilir dinleyicilerimiz. Ayrıca bu listelerde var büyük bir ihtimalle değil mi? E, listeler... Çok yeni geldi bize şu anda Nepal'den. Evet. Ee, bu listeler olmayabilir. Onu ben burada söyleyeyim müsaade ederseniz. Tabii. Ama GA'nın web sayfasından bizim deprem birlikte yaşam eğitimlerimizi veya ara sıra açtığımız temel arama kurtarma eğitimlerini. Onu da ayrıca e, soracağım. Onları evet. görebilirler. Şu anda bize bölgeden gelen talepler, e, klor tabletleri, ondan sonra e, polar battaniye, e, maskeler ve kasklar. E, iş ...kalın iş eldivenleri, kafa lambaları... ...ayrıca ilaç olarak da antibiyotik, ağrı kesici, kalp tansiyon ilaçları... ...şeker ilacı, e, gazlı bez, yara bandı gibi bazı talepler var. Evet, bunu e, bir daha tekrar edebilir miyiz hı hı. lütfen? E, klor tabletleri, polar battaniye, maske, kask, e, kalın iş eldiveni... ...kafa feneri, ilaç olarak da antibiyotik, ağrı kesici... E, Kalp ve tansiyon ilacı, şeker ilacı, mide koruyucu, gazlı bez, yara bandı gibi evet. e, malzemeler talep ettiler bizden. Biz Bu de... tür malzemeler e, konusunda destek olmak isteyen dinleyicilerimiz GA ile bağlantı kurabilirler. Kurabilirler, evet. E, evet. GA'nın bütün iletişim Hı -hı. bilgilerine ulaşabilmek için ga.org.tr Adresinden yararlanabilirler. Yararlanabilirler. Web sayfasından e, faydalanıp bizimle iletişim kurabilirler. Yarın akşam için bir ekip çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda bizden bölgeden böyle bir talep var. Evet. E, fakat bunun da e, ötesinde bölgede artık bazı işbirliklerimizle e, birkaç proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu eğitim projeleri gibi. Çünkü oradaki e, ordu da e, bu tür çalışmaların içerisinde. ...olmak ve bizle birlikte çalışmak, çalışmak istiyor. istiyor. Ee, bazı sivil toplum kuruluşları da... ...bu konuda kendilerinin biraz daha bilinçlenmesi... ...gerektiğini farkına vardı... E, ...bu deprem sonrasında ve... ...biz burada yerelde arama kurtarma ekipleri... ...arama kurtarma çalışmaları nasıl organize ederiz diye... E, ...düşünmeye başladılar... ...ve bu konuda destek istiyorlar... ...sanıyorum orada bazı çalışmalar yapacağız bundan evet, sonra. Bu yarın... E, ...göndereceğiniz ekip... <gülüyor> e, ...aynı zamanda... ...arama kurtarma içinde... E, ...çalışacak A mı... Çalışmayacak. Arama evet. kurtarma için şu anda ekip beklemiyor. Birleşmiş Milletler duyurdu dün itibariyle. Bölgede şu anda zaten mevcutta bazı arama kurtarma ekipleri kalmıştı. Evet. Depremden sonra. Çünkü Nepal hükümeti arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra e, cenaze çıkarmak için ve e, yıkılması gereken binalarda çalışmalar yapmak için e, kalmak isteyen ekiplerden yardım talep etti. O yüzden bazı ekipler e, hala ülkede şu anda çalışıyorlar. Çalışmaya devam. Çalışmaya ediyorlar. devam ediyorlardı. Evet. Bu ikinci afette e, gerçekleşen depremde muhtemelen oradaki ekipleri derhal afet bölgesine yönlendirdiler ve ilave ekip istemiyoruz diye Nepal hükümeti duyuru yaptı. Açıklama yaptı. Açıklama yaptı. Evet. Yeni arama kurtarma ekibi gelmesin diye ama destek istiyorlar. İnsani yardım desteği istiyorlar. E, onlar bir şekilde gönderilebilir. Evet. Ee, Okan Bey ile konuşurken ben aynı zamanda kısaca e, sizin hayatınızdan da bahsettim. E, onu bir de sizin ağzınızdan e, dinleyicilerimize aktaralım. E, çünkü aynı zamanda onu e, G'nin gerçekleştirmekte olduğu eğitimlerle de birleştirelim. Bir e, bilgiyi de o şekilde alalım sizden. E, şimdi G olarak biz yaklaşık 20 yıldır 20. yılımızı geçen yıl kutladık vatandaşlık eğitimleri diye ifade ediyoruz biz. Tabii bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz için aynı zamanda topluma karşı görevimiz gereği. Bu vatandaşlık eğitimlerini, deprem birlikte yaşam eğitimlerini sunuyoruz toplumun her kesimine. Yani i̇lkokuldan, üniversiteye, özel kurumlardan, kamu kurumlarına bu eğitimleri bugüne kadar 250 bin civarında kişiye vermişizdir. 250 evet. bin ciddi tabii, bir tabii, rakam. Tabii. Evet. Çok, toplumun çok geniş kesimine Yayıyoruz bu eğitimleri, vermeye devam ediyoruz. Sadece Türkiye'de de değil, yani evet. yurt dışında da. Yapıyorsunuz Tabii, bunu. Yapıyoruz evet. bu eğitimleri. Dolayısıyla bu eğitimlere herkes katılabilir. Bunun dışında dönem dönem, yılda 2-3 defa temel arama kurtarma eğitimleri açıyoruz. Bu eğitimler 3 ay süren teknik hem depremden, yangından, patlamalardan vesaire korunma biçimlerini içeriyor. Hem de bir şekilde bir afetle karşı karşıya kaldığında kişi kendi başına nasıl kurtarabilir veya bir ekibin içerisinde neler yapabilir? Bunun eğitimlerini de ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu evet. eğitimlere herkes katılabilir. katılabilir. Herkese açık bu evet. eğitimler. Bu eğitimlere ulaşmak için de e, GA'ya arayıp kendi isimlerini telefonlarını kayıt olarak bırakırlarsa ilk açılacak e, arama kurtarma sınıfında kendilerini arayıp davet ederiz. Merak ettiğim bir şey var. 250 bin e yakın bir ee, hı hı. ...eğitim verdiniz. Ee, bunun sonucunda... ...GEA ile çalışmaya başlayanlar oldu mu? Yani GEA'nın ekibine... ...dahil olanlar oldu mu? Sizin... E, ...tarihçenizi de o bakımdan merak ediyorum. E tabi ben, ben en azından... ...kendi böyle başladım diyebilirim. Benim evet. çalıştığım kurumda... E, ...GEA Deprem Birlikte Yaşam Eğitimi... ...verdi ve bu eğitimden sonra ben GE ekibine katıldım. Katıldınız. Evet. evet. 2004, 2004 ama ondan yılında. önce de aileniz Adapazar'ında Tabii 99 deprem depreminden etkilendi. Evet. Evet, evet. evet. O Depremi. dönemde de depreme destek, deprem çalışmalarına destek verdiniz. Bulunduğum lojistik firması içerisinde o dönemde işte bölgeye yardım ya da ekip ulaştırmak isteyen, lojistik desteğe ihtiyacı olan kurumlara araç temini evet. sağladık. Şu, Şu an anda tamamen e, GA ekibindesiniz. Onun dışında profesyonel bir işiniz var mı? Profesyonel bir işim var. GA'daki herkes gönüllü, evet. e, full-time çalışmıyor kimse. Dolayısıyla benim de e, sivilde diyelim. Çalıştığım, yaptığım bir iş var. Yönetim danışmanı olarak serbest çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. evet. Aynı zamanda GEA'nın faaliyetlerine de destek evet. oluyorsunuz. İş, Ama işim dışında kalan bütün zamanda diyelim GEA'a destek oluyorsunuz. Aktarıyorsunuz. Evet. evet. Şimdi bir de tabii eğitmenler yetiştiriyorsunuz. Çünkü 250 bin kişiyi eğitmek için oldukça geniş bir kadroya da ihtiyaç var herhalde. Onu Doğru. diğer eğitimlerden ayırıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi ekibin e, tabii bu rakam uzun yıllara yayılmış bir rakam tabii, olduğunu tabii. düşünelim. 20, 20 sene diyelim ona. Diyelim evet. evet. E, fakat ekip içerisinde görev almak isteyen kişiler için bu temel arama kurtarma eğitimlerinden sonra bizim ileri arama kurtarma dediğimiz yaklaşık 2 yıllık bir dönemi kapsayan çok uzun bir. Ha, uzun bir eğitim. E, var. Uzun bir eğit teknik eğitimler var. O eğitimler işte e, her ay düzenli yapılan çalışmalar, yılda 2 defa yapılan tatbikatlarla e, zenginleşerek devam eden bir eğitim Bu tatbikatları siz GAO olarak kendi içinizde düzenliyorsunuz. Kendi içimizde düzenliyoruz ama bu tatbikatların e, pek çoğuna uluslararası e, ekipleri de ekipleri davet ediyoruz. De davet evet, birlikte evet. çalışabilmek için düzenli olarak evet. yurt dışındaki ekipleri davet ediyoruz. İngiltere'den, Amerika'dan, Almanya'dan Başından beri İngiltere ile zaten oldukça e, yakın, yakın, organik bir ilişkiniz var. Yani evet ilk eğitimlerinin de onlardan alındığını hatırlıyorum. Evet, evet. evet. Doğru. İlk eğitimleri İngiltere'deki Rapid'ten Rapid'ten almıştık. aldınız. Evet. Ee, Ve o ilişki yıllar, devam ediyor. Hala. Tabii, tabii. Evet. Devam ediyor uzun yıllardır ama onun dışında pek çok ekiple de e, çalışıyoruz. Örneğin bu e, Nepal'deki operasyonda bizim İsviçre'deki e, Redok ekibiyle birlikte çalıştık köpek ekibi mesela evet. onlar. Arkadan gelen ekip. Arkadan evet. gelen ekip. Onlarla bir protokolümüz var. Birlikte çalışıyoruz. Onlar Onları davet ettik. Onlar da geldiler. Çok güzel. E, birlikte çalıştık bu şekilde. Evet. E, ve bütün uluslararası e, operasyonlarınızda bu tür ekiplerle birlikte e, tabii, oluyorsunuz tabii. ve çalışıyorsunuz. İster istemez çalışıyorsunuz. Hı. Nepal'de de işte bir e, enkazımızda Çinli ekiplerle birlikte çalışmak zorunda kaldık. Çünkü uluslararası operasyonlarda... Kimle çalışacağınızı bilemiyorsunuz. Tabii. Haiti'deki depremde de Amerikalı ekiple birlikte 4-5 gün boyunca. Bunu da koordine eden çalıştık. Birleşmiş Milletler oluyor değil mi? Birleşmiş Milletler de olabiliyor. Fakat siz de enkaz üzerinde çalıştığınız bölgede bir anda birlikte çalışmaya bir operasyon yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bizim dünyadaki her türlü ekiple çalışabilecek yetkinlikte ve kapasitede olmamız gerekiyor. Afet bölgesinde neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Evet. E, gördüğüm kadarıyla 14 yılı e, aşan bir tecrübeniz var. E, buradan hareketle dinleyicilerimize Neler tavsiye edebilirsiniz? Özellikle de bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak isteyen, içinde yer almak isteyen dinleyicilerimize neleri tavsiye edebilirsiniz? Ve bu eğitimlerin belli bir dönemi var mıdır? Belli dönemlerde mi gerçekleştiriyorsunuz? Yoksa belli sayı tamamlanınca mı eğitimlere geçiyorsunuz? Bir iş yeri size başvurduğu takdirde minimum kaç kişi olmalı eğitilecek insan? Bunlar konusunda da kısa kısa Bilgiler verirseniz çok memnun olurum. Tamam. Eğitimlerimizi planlarken herhangi bir sayı gözetmiyoruz. Yılın bazı dönemlerinde açıyoruz. Bu yakın zamanda da bir tane açmayı planlıyoruz. Evet. Onu söyleyeyim. Sayı önemli değil. Kaç kişi olursa bu eğitimleri veriyoruz. Kurumlar bize başvurduğunda bugüne kadar pek çok kurumun arama kurtarma ekiplerini de yetiştirdik. Dolayısıyla kurumlar bize başvurduklarında... İsterlerse bütün çalışanlarına depremle birlikte yaşam eğitimi alabilirler. İsterlerse kendileri bir arama kurtarma ekibi kurmak istiyorlarsa biz ama onu bunu da yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. O evet. ekibi de uzun vadeli bir eğitim programı organize edip onların ekiplerini de yetiştirebiliyoruz. Bir sertifika mı veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sertifika veremiyoruz tabii. Evet. Sertifikalandırmıyoruz meseleyi ama teknik olarak o kapasiteyi... O kapasiteyi sağlamaya çalışıyoruz. Sağlamaya çalışıyoruz. Sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi vatandaşlar açısından bakacak olursak da az önce konuştuk katmanlı dünyanın bir numaralı, bir numaralı riskli şehri ama evet. iki numarada İstanbul. Doğru. Dolayısıyla Doğru. İstanbul'da yaşayan böyle bir coğrafyada yaşayan herkesin en azından bir depremle birlikte yaşam bilincine sahip olması gerekiyor. Bunun için minimumda bir eğitim alabilirler. Eğitim aldık aldıkları zaman bir farkındalık gelişecektir ve yapmaları gereken önleyici tedbirleri, hazırlıkları e, anlamış olacaklar. Dolayısıyla kendi hayatlarında yapmaları gereken düzenleme, kendi mekanlarında, evlerinde yapmaları gereken fizik düzenleme konusunda da bir bilinç oluşması e, gerekecektir. Gerekecek. Ve bu Tabii. eğitimle bunu sağlayabilirler. E, biraz daha ben bu konuda Görev almak istiyorum, ekiplerde çalışmak istiyorum diyorlarsa gönüllü olarak o zaman temel arama kurtarma eğitimlerine katılabilirler. Bu işin doğasını biraz anlayabilirler ve gerçekten gönüllü olarak bu ekiplerde bil fiil fiziksel olarak çalışmak istiyorlarsa Ondan sonra daha ileri seviyede eğitimlere devam ederek ekip içerisinde görev alabilirler. Evet bunun için de GA ile bağlantı e, kurmaları gerekir. GA.org.tr adresini bir kez daha tekrarlamış olduk. Evet. E, Kadir Bey çok teşekkürler sağ olun hem bize Nepal'i çok yakınlaştırdınız hem önümüzdeki e, gün e, yarın oraya gidecek ekibin e, ihtiyaçları konusunda da bilgi sahibi olduk. Çok teşekkür ederiz ve size başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bol kurtarmalar. kurtarmalar. Sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da altın saatler programını bu hafta burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için